belirlilik takısı, yani buna marife diyoruz. Bir kelimenin, Arapça bir kelimenin kelimenin başında eliflam varsa o belirlidir. Yani marife. Eliflam yoksa, yani bu kelimeler isim olan kelimelerdir. Eliflam yoksa başında o nekredir. Bu işte eliflamın olduğu bu iki harften oluşan kelimeye biz Tarif harfi, harfi tarif. Lam-ı tarif. Yani marife yapan lam-ı tarif diyoruz. Burada mesela örnek vermek gerekirse Bab kelimesi nekre bir isim. Yani kapı demek, bab. Bir kapı. Yani nekre olduğu zaman şu şekilde bun. Burada dikkat edeceğimiz şeylerden bir tanesi, nekri olan isimler tenvinli olur. Babun, babu değil de babun şeklinde. Elif lahım aldığı zaman bir şu şekilde el babu, tenvin kalkıyor bu şekilde. Manalarına gelince babun bir kapı, el babu kapı. Yani bir kapı dememizle kapı dememiz arasındaki farkı anlıyorsunuz herhalde. Yani bir kapı dediğimiz zaman herhangi bir kapı. Ama kapı dediğimiz zaman konuşan kişinin zihninde ve karşıdakinin zihninde oluşan mana aynı. aynıdır. Yani malum bir kapıdan bahsediliyordur. Yani bilinen bir kapı. Marifede bu demek zaten. Yani bilinen bir şeyden bahsetme. Tabii eliflamın daha başka manaları da var. İşte cins isim olmaz. Mesela el-insan. El-insan kelimesinde olduğu gibi. Yine kameri, şemsi harfler var. Bunları da Kur'an derslerinden zaten biliyorsunuz. Bunun detaylarına girmeyeceğiz bu yüzden. Burada kameri ve şemsi harfler bir tablo şeklinde kitabınızda gösterilmiş. Mesela el-ardu. Elif lam almış bir isimde lam okunuyorsa o harf kameri bir harftir. Lam okunmuyor da isimdeki kelimenin ilk harfine şeddeleniyorsa o da şems, şemsi bir harftir. El kamer ve eş şems kelimelerinden bunu e, ayırabilirsiniz. Mesela el kamer dediğimiz zaman e, elif lamdaki lam okunuyor değil mi? El, el kameru. Eş şemsu dediğimizde ise lam okunmuyor. Şin şeddeleniyor. Eşşemsu. Burada başka örneklere bakın. Mesela tabut, et tabutu. Burada anlamı okumuyoruz. Orlam e, T harfini burada şeddeleyerek bu şekilde okunuyor. Estemen, estemenu kelimesi de böyle. Demek ki S harfi şemsi bir harf. Ama elbeytu, ev el, elbeytu Kameri, lam okunuyor kameri. Veya el cennetu dediğimizde cimi şeddeleyemiyoruz burada fakat lam okuyoruz onun yerine. El halimu, bu kameri. El zikru veya el zekeru. Burada da zal harfi şeddeleniyor. Kameri ve şemsi harfler fazla ayrıntıya girmememiz gereken bir konu. Sadece hatırlatma bağımdan. İsimlerin halleri ve harekeleri. Arapça'da isimlerin son harfi cümledeki durumuna göre harekelenmek zorundadır. Bu ileride ayrıntılı işlenecek demiş. İsimlerin iki hali vardır. Başına eliflam geldiğinde az önce bahsettiğimiz eliflam geldiğinde bu marife. Yani belirli, tanınmış, kabul edilir. Başına eliflam gelmemiş ise o da nekre. Yani belirsiz olarak kabul edilir. Eliflam dikkat edin e, fiillerin başına gelmez isimlerin başına gelir Eliflam veya edatların başına gelmez. Mesela kema gibi demek. Kema bir edattır. El kema olmaz Eliflam isimlerin başına gelir fiillerin başına da gelmez fiilin başına gelirse o fiilimsi bir isimdir. Yani isimdir o artık eğer fiilin başında eliflam varsa o isimleşmiş bir fiildir. Arapçada tanıdığımızı bildiğimizi göstermek için isimlerin veya sıfatların başına eliflam getiririz. Bu şekilde eliflağım almış isme marife yani belirli isim denir. Türkçe'ye tercüme ederken ismin belirli olduğunu göstermek için direkt tercüme edilir. Yani mesela raculun Er-Raculu Raculun Bir Adam Er-Raculu Adam Demek ki burada neye dikkat edeceğiz? Ee, raculun dediğimiz zaman yani nekri olarak söylediğimiz zaman bunu Türkçe'ye aktarırken Bir Adam Bir ekliyoruz Bir Adam Ama el-i koymuşsak Er-Raculu Adam Bu şekilde aktarıyoruz Türkçe. Ye. Arapça'da tanımadığımızı daha önce görmediğimizi belirtmek için isimleri yalın, elülahımsız okuruz. Bu şekilde olan isimlere de nekre denir. Türkçe'ye tercüme derken ismin belirsiz olduğunu göstermek için önüne bir belirtisi sayı sıfatını getiririz. Örnek az önce açıkladığımız gibi raculun. Bu bir adam demek. Er raculu adam demek. Aleyküm selamun aleyküm selam. Musarif yani sarf Sarfa uyan, Arapçadaki e, sarf kurallarına uyan kelimelerde, kurallı isimlerin üç durumunda, bunların üstün olma hali vardır, esreli olma hali vardır, ötreli olma hali vardır. Ya, üstün, alaiküm selamınım tar. Arapçada buna meftuh deniliyor. Üstün harekesine meftuh deniliyor. Fetha. Feta deniliyor eslavla. Feta deniliyor. Eğer bir kelime üstünlüyse, buna meftuh deniliyor. Yani üstün hareketsinin Arap dillerdeki adı fetha. Herhangi bir isim üstünlüyse fethalıysa buna da meftuh deniliyor. Fethalı manasında. Esre, kesre, ötre, damme. Madmum dediğimiz zaman ötre. Yine diğer bir ad daha vardır ki ref. Ref hali, ismin ref hali dediğimiz zaman ötreli olduğunu kastederiz. Merfu dediğimiz zaman, yani Arap dilnası olarak hadisteki ıslahla karıştırmayın. Merfu dediğimiz zaman onun ötreli olduğunu anlarız. Yani bu kelime merfu gelmiştir dediğimizde yani ötreli gelmiş demektir. Meksur geldi dediğimiz zaman esreli geldi demek Hefre, neksur. Yine üstün e, harekesi Arapça'da Nasb, yani e, imla kurallarında Nasb olarak da geçer. Buna eğer üstünlüğü ise bazen meftuh yerine mansup denilir. Nasb, nasp etmek üstünlemek demek. Nasb. eğer bir kelime üstünlüğü ise ona meftuh dendiği gibi mansup da denilir. Yani nasp olmuş, mansup. Arapçada isimlerin son harfleri, bu üç harekeden birisini almak zorundadır. İsimler, isimlerin son harfleri. Mesela racul kelimesi verilmiş değil mi yukarıda? Racul, e, olduğu zaman raculun, tenvinli. Racullin veya racullen. Eliflam aldığı zaman erraculû. Er -raculli, er yani bu üç harekeden birisini o sondaki lam harfi, yani son harfi almak zorunda. Bu harekeler çift olarak kullanırsa buna temin deniliyor, malumunuz. Elif lam almış bir ismin son harfinin harekesi kesinlikle çift hareke almaz. Yani burada da yaygın bir hata. Mesela Esselamun Aleykum çok yanlış bir kullanımdır, galat bir kullanımdır. Esselamun aleyküm olmaz. Yanlış. Esselamu aleykum olur veya selamun aleyküm olur. Çünkü selam nekra olarak gerildiği zaman temir alır. Selamun aleyküm. Ama eliflam aldığı zaman esselamu olmak zorundadır. Evet. Eliflamlı veya eliflamsız hallerinde bütün hareketleri alabilen isimlere kurallı isimler diyoruz. Yani munsarif isimler diyoruz. Ee, dedik ki sarf Arapçadaki e, imla, çekim kuralları demek. çekim kuralları. Bu çekim kurallarına bir kelime uyuyorsa o munsariftir. Daha önceki Arapça derslerimizden hatırlayacağınız bazı kelimeler hakkında işte bu gayrimunsariftir diyoruz ve harekelenmesinde farklı e, şartlardan bahsediyoruz. İşte bu kurala uymayan şeyler. Yani İngilizce'deki irregular verbs denilen şeyler, O fiiller hakkında da bu isimler hakkında, kurala uymayan e, isimler. Burada tablo halinde bu örneklendirilmiş racul kelimesi, raculun kelimesi. Mesela bakın nekre halinde, ötreli hali nasıl? Raculun. Elvlam alırsa erraculun. Temvin düşüyor, erraculun kalıyor esreli halinde yani meksur halinde racullin elif lağm alırsa erraculli üstün aldığı zaman nekra halinde bir elif ziyadesiyle racullen diyoruz mesela kelimenin as neydi mesela bab biz babu verelim burada babı şey yapmışız ba bun bu üstünlü hali şey ötreli hali biz bunu eğer nasbedersek herhangi bir amilden etkilenerek bu e, bap kelimesi üstünlü harekelenmek zorunda kalırsa bu şekilde değil de hemen şöyle ba ba ben diye bir elif ziyade ederek tenvinini de koyuyoruz ba ben. Yine üstünle olsa bile eğer elif varsa başında tenvin gidiyor. Tenvinle beraber elif ziyadesi de gidiyor. El-ba-be oluyor. <Gülüyor> Aleyküm sağ, olun, sağ olun. Yani bu e, nekra hallerindeyken isimler nekra hallerindeyken üstün aldığında son hareketi üstün olduğunda bu duruma dikkat edeceğiz. Nekra halindeyken temin alacaksa nekre temin alır zaten ancak temin alacaksa üstünlüğü bir tenini alacaksa ona mutlaka elif ziyade ediyoruz. Ee, yani illetli bir isim olmadıktan sonra elif ziyade ediyoruz ve bunu yapıyoruz. İlletli olması e, son harfinin Vav wow, Ya veya elif olması halinde söz konusu olur. Bu da bazen e, Ya ile bazen hemze konarak bazen yuvarlak Ta ile olur. Mesela burada cenne kelimesini alalım. Cenne illetli bir kelime. Yani bu burada şey olarak e, yani illet dediğimiz buradaki alışılmışın dışında. Mesela el cenne yuvarlak tağlı sonu. Bunu nekra halinde üstünlü nasıl harekeleriz, nasıl yazarız <Gülüyor> Teminli yazacağız, üstün yazacağız. Nasıl yazarız? E, Eliflem yok olacak. Nekre. Cennet. Cennet. Cennet? Ç. Şey yok, ne ne? Şey Cennet. Cennetle ama elifsiz Bunun E Elif'le kaldıracağız. Aslı bu değil mi? Cennetun. Cennet. Cennetten, cennetten. Cennetten. Elif yok. Elifsiz cennetten olur. Böyle değil mi? Efendim? Elifsiz olmayacak mı cennetten? Üstünlü olur. Niye Elif yok? Kur'an'da şey diyorsunuz herhalde öyle olur ben kural dışını mesela kural dışı kural dışı demedik buna da şey olarak mesela illetli olan kelimelerde eğer bu yuvarlakta alıyorsa zaten bir illetten dolayı alıyordur yani e, burada mesela şöyle diyebilir miyiz? Ayşe'de de vardı Allah'a emanet şöyle diyebilir miyiz? Niye? Farklılar düşük. Efendim? Farklılar. E, İsimlerde AŞ'de de vardı Allah'a emanet olun. Yani halka normal T'ye dönüşüyor herhalde. AŞ'da, Fatıma'da. Tamam bu aklınızda olsun. Ee, sonra bakalım çözebilecek misiniz? Şimdi burada bir not düşmüş bakın kitapta. Musarif isimleri yani kurala uygun, kurallı isimlerin nekre, eliflamsız çift üstün hallerinde ismin sonuna fazladan bir elif harfi eklenir. Bu harf yalnızca son harfi tay marbuta ile biten isimlerde katılmaz. Yani tabi buraya şöyle olacak, cennetten Bu sadece sonu tay-i marbuta ile biten. Buna tay-i marbuta deniliyor. Yuvarlak te, kapalı te. Eğer tay-i ile bitiyorsa ona elif ziyade eklenip de şu şekilde yapılmıyor. Buna dikkat edilmesi lazım. Gayrimun sarif. Yani biz şu, şu yukarıdaki tabloda kurallı isimlerden bahsettik. Yani kurallı oldukları zaman, kurala uygun oldukları zaman şu harekelerde hiçbir sorun olmuyor. Sadece dikkat edeceğimiz bir yer var. O da e, nekre olan isimlerin üstün alması halinde temmini alabilmesi için elif ziyade etmemiz gerektiği. Bundan istisna olarak sadece tay Marbuta ile biten isimlerde elif ziyade etmeye gerek kalmadığı, bilakis Tay-i Marbuta'nın üstüne doğrudan temin koyacağımız, e, bu ayrıntıya dikkat etmek lazım. Gayrimun Sarif dışı isimlere gelince, yani kural, sarf kurallarına uymayan isimlere gelince, bunlar son harfleri hareke alabilen isimlerin ikinci çeşididir. Musarif isimler nekrallerinde, yani belirsiz hallerinde, eliflam almadığı hallerde, son harfinin harekesi esre geleceği yerde daima üstün olurlar ve asla tenmin almazlar, çi hareke almazlar. Şurada yukarıda e, örnek verilmiş tabloda, sağ taraftaki sayfada. Gayrimunsarif isimler yalnızca eliflamsız hallerinde dil bilgisi kurallarına uymazlar ama bu da önemli bir ayrıntı. eliflam aldığı zaman uyarlar. Bütün gayrimunsarif isimler eliflam alarak marife olduklarında düzenli isimler gibi, kurallı isimler gibi tamamen dil bilgisi kurallarına uyarak hareket alırlar. Burada üç tane not, yani şuraya kadar kısmın özeti sayılabilecek üç tane altı çizilecek not koymuş kitapta ayrıca. Bir, nekre, evlamsız hallerde, esre geleceği yerde daima üstün olurlar. Hangilerinden bahsediyor burada? Gayrimun isimlerden isimlerinden bahsediyor. Gayrimun isimler, kural dışı şey, isimler, esre geleceği yerde, yani bunlar ileride bir kısmen şeyde bahsettik, yani e, daha önceki Arapça derslerinde bahsettik, amillerden etkilenerek bazen esre almak zorunda kalır. Bir edat alır e, ve esre almak zorunda kalır bazı isimler. Burada esre geleceği zaman, kural dışı olan isimler daima üstün alır. iki nekrallerinde yani eliflamsız hallerinde asla çift hareke almazlar. Halbuki eliflamsız, nekre isimlerin çift hareke alması lazım. Ama kural dışı olduğu için almıyor. Mesela Ahmet kelimesi Ahmet'un. Bu kural dışı olduğu için mesela e, Esre min Ahmet minle mesela Esreleyeceğiz min cer edatı. Sonunu Esre yapması lazım min'in. Min Ahme evet. yani, di olacağı yerde Ahmet de yerde, oluyor. Bu ne gibi isim olmasına rağmen yani özel isim ama yani nekre bir şey olmasına rağmen Ahmet'den olmuyor da de oluyor. Buna da dikkat edilsin. Bütün gayrimun sarif isimler fakat eliflam alırlarsa belli takısı olan, marifelik takısı olan eliflam alırlarsa o zaman kurallara uyarlar. İşte bu da şu tablodaki örnekte verilmiş. Mesela enbiya kelimesi gayri sarif bir kelime. Nebi bakın. Nebi peygamber demek. Enbiya Peygamberler demek. Nebi münsariftir. Ama nebinin çoğulu gayrimünsariftir. Nebi kelimesi kurallara tamamen uygun iken, enbiya şeklinde çoğul e, kullanıldığında kural dışıdır. O kural dışılığı da bakın nerelerde belli oluyor. Mesela ötre aldığı zaman fark var mı? Enbiya u. Fark var mı? Var. Temin almıyor. Evet. Mesela nebi kural kurallı dedik Nebiyun. temin alıyor. Mbiya u, mbiya un olmuyor. Kural dışı olduğu için temin almıyor. Üstün hallerinde mansup veya meftu halinde enbi en değil, mbiya e. Esi alacağı yerde. Enbiya-i olması gerekirken ne oldu? Az önce söyledik yine üstüne aldı. Enbiya-e oldu. Ondan sonra dedik ki gayrimun sarif isimler, kural dışı isimler Elif-Lam aldığında kurallara uyarlar. Bakın şimdi elif -lamlı haline sağ tarafta. El-Enbiya-u Yani tamamen e, kurala uymuş. Herhangi bir değişiklik yok. Esra yerde L I, <gülüyor> yani bunu üstün yapmıyoruz. Elvira mal zaman çünkü kurala uyuyor. L I ve üstün alacağı yerde L E aynı şekilde kurala uygun bu. Demek ki bu kural dışı olan şeylerde sadece nekre hallerinde problem oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Buraya kadar bahsettiğimiz durum isimler ve halleriydi. Ee, ismin iki tane hali var dedik. Birisi olması, diğeri marife olması. <gülüyor> Bunlar da üç durum. Yani harekelerine göre üç durumu vardır. Harekeler söz konusu olunca da e, kurallı oluşları ve kural dışı oluşları devreye giriyor. Bu bakımdan ikiye ayrılıyorlar. <gülüyor> Şimdi cümle. Cümle ikiye ayrılır. Arapça'da cümle ya bir isim cümlesidir veya fiil cümlesidir eğer isimle başlıyorsa isim cümlesidir fiil ile başlıyorsa fiil cümlesidir <gülüyor> mesela şöyle desem Aişetu Caet desem bu ne cümlesidir? İsef, isim cümlesi. fiil var burada mı? isimle başlamış, i̇simle başlamış. peki Cae Ahmetu desem fiil, fiil cümlesi bu fiille ile başladı her ne kadar şey olsa da ilk cümle aslında müpteda ve haberdi. Müpteda, özne demek. Yani müpteda, Türkçedeki karşılığı özne. İsim cümlesindeki müpteda, Türkçe'de özne. Fiil cümlesinde fail, Türkçe'de özne. Yani demek ki Türkçe'deki özne, Arapça'da iki şeyle karşılanıyor. Eğer isim cümlesindeyse o müptedadır fiil cümlesinde ise fail. Yani ilk cümlemiz neydi? Aişetu caet dediğimizde mübteda yani öznemiz Aişe. Caet ne? Buna da Arapçada haber deniliyor. Yani Aişe'nin geldi, geldiği haberi. E, Mütteda ve haber. Eee caa dediğimiz zaman caa fiil. Ahmet fail yani özne ve yüklem. Yüklem başta sonra öznesi gelmiş. Fiil de yüklem oluyor. Efendim? Mana farkı mı? Mesela Ayşe geldi. Geldi Ayşe. Ahmet Ahmet geldi. Ayşe yani, geldi. Yani Ayşe yerine de Ahmet kullansaydık. Kullansan yo mana yani aynı. Fark yok. yok. Evet. Burada Türkçe aktarırken ufak bir nüans farkı var. Onu da şurada aktaracağız. Mesela isim cümlesi. Cümle iki sınıf dedik Arapça'da. Birisi isim cümlesi, diğeri fiil cümlesi dedik. İsim cümlesinde neymiş bakın. Arapça'da isimle başlayan cümleye isim cümlesi denir. Her isim cümlesi müpteda ve haberden meydana gelir. Türkçe'de sonu bir, dır, tır, tir gibi Eklerle biten cümlelere benzer. O zaman Âişetu Câet dediğimiz zaman demek ki nasıl tercüme edecekmişiz? Gelmiştir. Gelmiştir. Gelmiştir. cae Ahmetu Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet geldi. Ahmet, Bak burada da e, ilk önce müpteda nedir? Haber nedir? E, Bunları işledikten sonra fiile geçeceğiz. İsim cümlesinin öznesine müpteda denir. Ve daima eliflamlı olur özel isimler eliflam almış sayılacağından biz Ayşe kelimesini burada işte eliflamını belirtmedik ama isimler daima eliflamlı olur yalın halde son harfinin harekesi tenvinsiz ötürü olur eliflam var eliflam almak zorunda özel isimler bak özel isimler eliflam almış sayılacağından zaten burada temin almıyor Habere gelince, haber isim cümlesinin yüklemine denir. Yani Türkçedeki yüklem. Fiil cümlesinde fiil yüklemdi. Burada da haber yüklem. Demek ki Türkçedeki yüklem Arapça'da iki şekilde ifade ediliyor. Ya fiildir ya haberdir. İsim cümlesindeki haber yüklemdir. Fiil cümlesindeki fiil yüklemdir. Evet. Ve daima nekri olur. Haber daima nekri olur. Biz ne dedik? Ayşe tu caet. Caet mesela. Fiil zaten eleflama almaz dedik. Fiil almaz. Bazen alır isim olursa, isim olan fiil olursa. Biz burada e, gelme fiilini değil de Ayşe tu kasiratun desek. Kasira kısa. Yani kısa boylu manasında. Dişi olduğu için kasiratun dedik. Nekre, şey, e, yuvarlakta, taymarguta koyduk sonra. Kasiratun. Nekre mi? Nekre. Kasiratun. Niye? Mi? Niye te olsun ki? Ha, şey, zaten. Bu müptedak haber. Evet. Yani herhangi bir amil olmadığı sürece, herhangi bir amil etkilemediği sürece Arapçada isimler e, ötre harekes alır. Yani e, bu standart hareket ötredir. Default diyorlar İngilizce'de. Varsaylanı ötredir. Eğer başka bir hareket verilecekse mutlaka bir amilden, bir sebepten etkilenmiştir de o yüzden başka hareket olmuştur. Yoksa standart harekemiz ötredir. E, Türkçe tencirmeliyiz edilirken dır takısı alır. Müpteda haberde. Yani dır dır manası verilen hepsi haberdir. Burada mesela örnek verilmiş. Er-Raculu er -raculu diyoruz. Raculun olmaz el var başında çünkü. Er-Raculu ne burada? Er-Raculu isimle başlıyor. Müpteda. Özne. Mu'minun nekre mu'minun nekre ve yani bu cümlenin neyi? Haberi. Türkçe karşılığı yüklemi. Adam bir mü'mindir. Dikkat edin. Adam bir mü'mindir. <gülüyor> Neyi tasye Muhammedun Rasulun. Muhammedun Rasulun. Muhammed ismi özel bir isim olduğundan elflam almış kabul ediliyor. Hay Muhammedun, Muhammedun Rasûlun Rasul elçi demek Nekre bir elçidir Arap dilinde özel isimler daima Eliflam almış yani belirli Kabul edilirler Şimdi bu isim cümlesi hakkında e, Açıklama bu Fiil cümlesine gelecek olursak Fiil ile başlayan cümleye denir Fiil ve failden meydana gelir. Yani asgarilerinden bahsediliyor. Yoksa sadece fiil ve failden meydana gelmez. Meful olur, daha başka mefulün bir olur. Ee, geniş bir cümle bile olabilir. Ama asgarisi fiil ve failden oluşur. Ee, fiil, fiil cümlesinde en başta bulunur. Öznesine, yani faile göre harekesi değişir. Fiilin harekesi demek ki özneye göre değişir. Faile göre değişir. Fail, fiil cümlesinin öznesine denir. Daima son harefe harfin harekesi ötre olur. Bu daima diyor da e, yani illaki böyle olmayabilir. Çünkü amil olabilir. Yani bir amil onu etkileyip mesela esre yapabilir harekesini veya yani üstün yapabilir. Ama normal standartı budur. Daima ötre olur. Cümlede bazen fiilden sonra gelir. Cümlede fail bazen fiilden sonra gelir. Fail cümlede evlamlıya evlamsız olabilir. Bir cümlede işi, eylemi, hareketi yapana özne denir, fail denir. Ve bir oluş, bir hareket bildiren kelimeye de yüklem fiil denir. Herhangi bir işi, eylemi, hareketi yapana özne yani fail denir. Bir oluş, bir hareket bildiren kelimeye de fiil denir, yüklem denir. Örnek bakın burada. Tablo şeklinde vermiş kitap. Halakallahu. Halaka yaratmak demek. Halaka fiil. Halakallahu. Allah yarattı. Bakın, e, isim isim cümlesinden e, burada nasıl bir fark var? Tercümede de fark var değil mi? Onda mesela, adam bir mümindir. Diyoruz. Dirdir var bakın. Burada Allah yarattı. Dehale raculun. Dehale girmek demek. Raculun. Şimdi racul Üst, e, ötreli harekelenmiş fail yani bir fiilden sonra e, fail isim ötreli ise o o fiilin failidir. Eğer hareket başkaysa biz hemen başka şeyden şüpheleneceğiz. Mesela dakhale raculin olabilir veya dakhale raculen olabilir, değil mi? Dakhale raculen dersek bu fail olamaz. Hı -hı. Niye? Harekesi üstün. Bu fail olamaz. Selam. Aleyküm selam. selam. Üstün olduğuna göre mutlaka mef'uldür. Etkilenen. Etkilenen. Adama girilmiş. Adamın yanına girilmiş. <gülüyor> Behale racullin dersek yine fail olamaz. Hı -hı. Yani ortada görünen bir amil olmamasına rağmen niye meksur harficer almıştır? Harf cer almıştır. O da zaten harficer göre e, mana kazanır. Demek ki fi, e, fiil cümlesine dikkat edeceğimiz şeylerden birisi fa'il ötrelidir. Bir de fiil cümlesinde meful vardır. Önemli olan meful Türkçe'deki nesne. Türkçe'de nesne dediğimiz şey yani fiilden etkilenen şey. Fiilden etkilenen şeye nesne diyoruz, mef'ul diyoruz. Fiil cümlesinin nesnesine mef'ul denir. Daima son harfinin harekesi üstün olur ve genelde failden sonra gelir. Yani bu mutlaka failden sonra gelecek diye bir şey yok ama <gülüyor> genelde böyledir. Mef'ul, nesne. Yani nesne diye karşıladığımız mef'ul, fiil cümlesinde elif veya elif bulunabilir. Yani elif başına alır veya almaz. Cümlede failin yaptığı işten etkilenen e, isme mef'ul denir. Bakın burada örnek. Mesela az önce halakallahu'l arda. Halakallahu dedik sadece. Halakallahu'l arda dediğimiz zaman arda bakın, harekesi üstün. Yani mef'ul ve elflamlı bir mef'ul buradaki. Şöyle deseydik mesela خَلَقَ arda dediğimizde mana ne? Allah yeryüzünü, Allah yeryüzünü yarattı. Evet. Halakallahu ardan الْعَرْضَ deseydim Allah bir yer yarattı. Bir yer yarattı. Allah bir yer yarattı. Yani nekre oluyor sadece. Evet. Nekre olduğu için bir elif ekliyoruz ve temin yapıyoruz. Evet. Evet. Dehalel cennete. Bakın burada e, failsiz bir fiil cümlesi var. Burada fail yok bakın. Aslında fail var da bizim burada Türkçe'de gizli zamir dediğimiz şey. Dehalel cennete. Hareket ne olmuş? Selamünaleyküm. Aleyküm selamun aleyküm. Yani şu ta'yı marbutayı anlatmıştık ya. Dehalel cennete dekale cenneten olabilir mi? Mef'ul yani elif olur veya olmaz. Olabilir. dekale cenneten Behale cennete derse manâ ne olur? Behale cennete. Elif cennete söylüyorum. Cenneti. Bahçeye girdi. Bahçeye, bahçeye bunun manası veya cennet. dekale cenneten Nekre yaptım bir bahçeye girdi. Yani bu iki kelime arasındaki eliflamdan dolayı oluşan e, mana farkına dikkat edin. Burada bu iki kelimede halaka fiil Allah'u Estağfurullah. Burada şeyi vermemiş ya. Ben ezbere gidiyorum da. Halakallahu'l arda tabloda vermiş. Halakal arda Yani o burada gizli zamir. Yeryüzünü yarattı. Halakallahu'l arda burada bak fail de var. Allah fail El art arda Art kelimesi mef'ul Behale Medine ten Behale Medine ten Dehale girmek demek demiştik Medine şehir demek Medine burada Nekre O yüzden harekesi ne oldu Medine ten oldu Tay marbuta olduğu için Direkt tenvini koyabiliyoruz haden üstüne Medineten. Medine burada mef'ul. Yani etkilenen. Girme fiilinden etkilenen şey. Yani girilen şey şehir. Şehre girdi. Kim girdi? O girdi. Ama hangi şehre? Bir şehre. Yani belirsiz. belirsiz. Vekale evet. Ve Medine'te bir şehre girdi. Kane rasule. Kane de fiildir. Evet. Olmak fiili. Kane rasule burada manası idi'dir kânenin manası kâne rasûlen o bir rasul idi. Oy yine burada gizli zamirimiz. Kâne idi. Rasûle bir elçiydi, bir peygamber, rasul idi. Rasul kelimesi burada nekre. Yani bir elçiydi. Kâne rasûle deseydik. Yani o o şekilde değil. Yani ahit zihni ahit için söylüyorum bunu. Kâner Rasule Aynı mana Sadece bir kalkıyor aradan. Yani elif lahamı koyduğumuz zaman o bir nekrelik belirten bir kalkıyor. Peygamber idi. O peygamber idi. Burada e, fail, fiil, fail ve mef'ulün birlikte kullanılmasını, aslında biz kullandık da, e, burada vermiş. Halakallahu'l-ar'da. Yani burada anlaşılmayacak bir şey yok. Allah yeryüzünü yarattı. Harfi cerler. Yani ilk dersimizin önemli bir konusu harfi cerler. Burada e, harfi cerler derken bütün harfi cerleri veriyor değil tabii ki. Bir sürü harfi cer vardır. E, sadece örnek kabilinden yani nasıl bir etki yapıyor? Bu yüzden bir iki harfi cer vermiş kitap. Daima harfi cerler isimlerin önüne gelir. Fiillerin önüne gelmez. Dolayısıyla biz mesela hareketsiz bir Arapça metin okuyoruz, hadis okuyoruz. Men yani şöyle bir şey Mim mi men mi? Mim mi men mi bu? Evet. Min diye mi okuyacağız, men diye mi okuyacağız? Evet. Onu mi, men o, de de de de de de. O, Bu da geliyor mu isimden? Hangisi? Men, çok zor. Soru olur Şimdi men teşebbühe. <gülüyor> mesela men teşebbühe. teşebbüh fiil değil mi? Men teşebbühe. Hem de e, zait bir fiil. Men teşebbehe. Burada min teşebbehe olmaz. Mesela. Min teşebbehe olmaz. Geriye men kalıyor. Benzemek, benzeşmek. Men şebbehe veya şebehe. Mesela kâne fiil değil mi? Burada kâne. Biz şöyle bir kalıpla gelen şeyde, şurada kaneyi görsek, kane olabilir mi? Olamaz. O zaman o menkane Bunun gibi. Yani bu sadece yardımcıdır. Belki çok nadir bunun değiştiği bir şey olabilir ama daima bu harf-i isimlerin önüne gelir, fiillerin önüne gelmez. Eğer bir fiilin önüne gelmişse, bir fiilin önüne gelmişse, anlamak lazım ki o fiil isimleşmiş bir fiildir. O zaman ne olur? Elflam ne olur? Normalde fiil elflam almaz. Ama isimleşmişse mesela elfiil fiil yani fiil kelimesinin aslı El, elflam takılısı alıyor elfiil o isim olmuştur artık. Bunun gibi. Yani tabi elflam alması gerekmez master'da. Ee, ve son hari, harfinin harekesi Esra yaparlar, harfi celerler. Harfi celler'in önüne geldiği isimler elflamlu veya elflamsız olabilir, fark etmez. Bakın burada örneklerde, e, bu örneklere dikkat edin, manalardaki ufak nüans farklarına da dikkat edin. Fi, Medine tin. Medine kelimesi nekre olduğu için temminli. Fi ne yapmış onu? Medine tun olması gerekirken başına fi geldiği için Medine tin olmuş. Manası. Evet. Nekre söylediğimiz için şehirde. Bir şehirde. Bir şehirde. Bir şehirde. Fil medineti dersek Şehirde. şehirde? He. Şehirde. Yani o bilinirliği zaten o biri kaldırarak evet. e, ortaya koyuyoruz. Şehirde. Min müminin. Min de harfi cerdir. Min müminin. Fi deda manası katar, min dendan manası katar. Min müminin, bakın burada nekre bir kelime. Bir müminden. Min müminin, bir müminden. Minel mümini, müminden. Biri kaldırıyoruz elif koyduğumuz için. E bir kalkıyor da Müminden. Yani malum, bilinen bir müminden. Evet. inne bir sonraki başlığımız inne nasbedatıdır. Kesinlikle muhakkak ki şüphesiz bunun gibi pekiştirme manasını katar ve aynı zamanda inne nasbedatıdır. inne ismini nasbeder haberini ref eder diye bir kural vardır. inne ismini nasbeder. Burada şimdilik bilmemiz gereken. Yani isimden önce gelir kendisinden sonra gelen ismin son harekesini üstün yapar. Eğer nekre bir isimse ve taymar tay yoksa sonunda ona bir elif ziyade ederek ne tendinle üstün koyarız. İnne ardan mesela bir yeryüzü. Muhakkak ki bir yeryüzü. İnne ardan gibi. Ee, evet. isim cümlesinin önüne gelir ve müptedasını, öznesinin, son harfinin harekesini üstün yapar. Bakın burada örnek. İnne'n nebiye mu'minun. Bakın inne edattır. Nasb edatı dedik. Mübtedası en nebiyu kelimesi en nebiyu aslı nebiyu fakat inne geldiği için nasb etti. İnne'n nebiye oldu. Nebi tekil olduğu zaman muzarif bir isim. Sıkıntı yok. Mu'minun Bu nasıl bir cümle? Yani isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? İsimle, İsimle başlıyor. Edatla başlıyor. aslında fakat isim. Edattan sonra gelen ilk şey isim midir, fiil midir, isimdir. E, i̇nnen nebiye müminun. O zaman tercüme yaparken ne diyeceğiz? Mesela mümin, nekre gelmiş. Bir mümin. Muhakkak ki kesinlikle ennebiyyu, peygamber. İnnen nebiyye oldu inneden dolayı. Kesinlikle peygamber bir mü'mindir haber cümlesi olduğundan dolayı e, mü'mindir inne Muhammeden Resulun inne Muhammed kelimesini nasb etti ve sonra hemen nekre bir isim olduğundan dolayı temin koyabilmek için elif ziyade ettik Retenvinimizi koyduk buraya. İnne Muhammeden. Rasulun Rasulun bir Rasuldür, elçidir. Muhakkak ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir elçidir. Evet. İnner racule mu'minun o da aynı kalıpta. İnner racule. Er Racul kelimesi, erraculu olan aslı, ötresi kalktı, on yerine üstün geldi. neden dolayı. Mü'minun olduğu gibi kaldı, tenminiyle falan olduğu gibi kaldı. Fakat nekre olduğu için kesinlikle adam bir mü'mindir. Kesinlikle adam bir mü'mindir şeklinde mane aldı. Bir de zaman zarfları vardır. Arapçada zaman zarflarının son harekesi çoğunlukla üstün olarak gelir. Yani mutlaka böyledir değil ama çoğunlukla üstün gelir. Mesela el yevme, el yevme. Hani demiştik ya, normalde isimlerde asıl onun ötreli hareket almasıdır. Fakat zaman zarfı ise mesela el yevmu demiyoruz da el yevme, el yevme, el yevmu olmaz. Olur da farklı bir manadadır o. Elle leylete El-leylete. Belirlilik taksıyla bakın. El-leylete. Leylen, nekre. Leylen, nekre ve tenmin alması için üstün şey, e elif eklenmiş. Leyl, aslı leylun. Leylen gece, geceleyin. Elleylete bu gece. Leyletun herhangi, herhangi bir gece. Ama bu zaman zarfı ise bu gece. Elleylete. El yume. Yume, yumun bir gün. Ama el yume bugün. Evet, bunlara dikkat edelim. Burada ezberlenmesi gereken kelimeler verilmiş. Özellikle e, alıştırmaları siz kendiniz defterinizde bir sonraki derse yapıp gelin. Burada görülen derslerle ilgili alıştırmalar. Eğer ders dikkatli dinlendiyse, anlaşıldıysa bu alıştırmalar hiç problemsiz bir şekilde, hatasız bir şekilde yapılır inşallah. Burada mesela kelimeler vermiş ve kelimelerin manalarını, yani lugat gibi verirken e, güzel bir yol takip ediyor kitap. Fiiller diyor, isimler diyor. Diğerler, yani edatlar diyor. Harfi cerler, özel isimler. Bunların hepsini ayrı başlıklar altında vermiş. E, oldukça öğretici bir sözlük aynı zamanda. Her dersin sonunda. Burada bir not düşmüş. Bakalım ne diyor notunda. Bütün munsarif yani çekimli, kurallı isimlerin son harfinin harekesini kelimeler bölümünde tire, un şeklinde belirtilecektir. Gayri musarif, yani düzensiz, kurallı dışı isimlerinde son harfinin harekesini tenvinsiz ötre olarak ayrıca yazdık. Fiillere özel anlam kazandıran harfi cellere de fiillerle birlikte verilecektir diyor. Yani sözlüğü ne şekilde sunacaklarını belirtiyor. Mesela ne demiş? Fiillerin ilk olarak haraca okunuşunu veriyor. O çıktı. Çıkmak demek haraca. Eğer min artı diyor ya haraceden sonra min gelirse yani artının yeri yanlış yerde burada. Yani haraca e, min diye gelirse falan yerden ayrıldı. Falan yeri terk ettiği manasına gelir. Halaka yarattı, yaratmak. Dehale girmek bunları vermiş. Kehane, yani idi ve oldu manasına gelir. İsimleri vermiş burada. Altında edatları vermiş. Mesela inne de Geniş, geniş açıklanmış. Eğne de hareketi değişmez demiş bunun. Soru edatıdır. Nerede demek. Bunları veriyor. Bu kelimelere de bakarak, çalışarak bu tedripleri, alıştırmaları kendiniz yapabilirsiniz. Sonunda şöyle kare içerisinde, kırmızı çerçeve içerisinde bugünkü dersin çok kısa bir özetini vermiş. Yani en önemli anlaşılması gereken yerleri şerit demiş. İşte bunlara dikkat edin. Bir dahaki derse bu alıştırmaları yaparsanız ne kadar anlaşıldığı da ortaya çıkar. Anlaşılmayan yerlerinde, yani nerenin tekrar edilmesi gerektiği de ortaya çıkar inşallah. Allah izin verirse bir sonraki ders, ikinci ders o zaman devam ederiz. Alıştırmaları yaptıktan sonra. Evet. Subhanake Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe ila ve estağfurke ve tübilek.